İlmu şeriat fe innehu şeriat ilmi vellezi öyle bir ilimdir ki bakiyenel enbiya aleyhimüsselavatü ve teslimat peygamberlerden ardakalan ilim şeriat ilmidir böyle bir tarif buraya koydun ve ilmi şeriat şeriat ilminin de vardır suretunu ve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 Aslında yani bazı münkirler var toplumumuzda, yaşadığımız ortamda. Bazı hazımsız insanlar var. Tasavvuf ve tarikat noktasında bir türlü kafasını ikna edememiş insanlar var. Onlar diyorlar ki hangi hadis-i şerifte ve nerede diyorlar işte şey vardır, şeriatın sureti vardır, hakikati vardır. İslamiyet, İslamiyettir. Hakikat, hakikattir. Dolayısıyla nereden çıkarıyorsunuz siz bunları vesaire diye yani işte bir sürü lafı güzap ederler. Şimdi sana bir soru sorayım. Diyelim Abdullah Hoca burada Kur'an-ı Kerim okuyor veya İsak Daniş kardeş Kur'an-ı Kerim okuyor. Orada birisi hışkıra hışkıra ağlıyor. Ama burada da birisi uyuyor mesela icabında. Şimdi sen bunların ikisine not verecek olsan birisine kaç verirsin öbürsüne kaç verirsin? Veya bir insan namaz kılıyor. E, namazda okuduğun anlamını, okuduğunun anlamını biliyor ve hüngür hüngür ağlıyor, gözlerini ceyhun ediyor. Öbüründe ise hiçbir hal yok. Gözleri tavanda geziyor, duvarlarda geziyor vesaire veya Leyla ile meşgun o, o an. Sen bunların ikisine not verecek olsan, ne verirsin peki? Birisine on verirsin değil mi? Birisine sıfır, hadi bilemedim bir ve iki verirsin. Niye ayrım yapıyorsun ya? Ha? İkisi de namaz kılmıyor mu peki? Kılıyor. Veya iki tane efendim yani mücahit düşün savaşla savaşıyorlar. Birisi bambaşka bir ehaletle savaşıyor. Sanki o savaşmıyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem savaşıyor. Öbüründe ise gurur, kibir, insanları beğenme arzusuyla bir savaş duygusu var. İkisine sen peki aynı notu mu verirsin? Yok. Yok. Diyelim ki yürekten inanarak, peki imanla, ihlasla, gözyaşıyla yapmış olduğu ibadete, e, ibadeti yapana on verirsin. Öbürüne bir veya iki verirsin. Niye fark gözetiyorsun peki? İnsanlar peki yapmış oldukları ameller karşısında hep aynı şeyi alacaklar mı? Öyle mi zannediyorsun sen? Yok, yok.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 Mem tabiriyle mevcut akılla bunları anlamak e, yeterli olmuyor. Akl-maaş dediğimiz bu bizim kafadaki akıl ancak yemekten, içmekten anlar. E, bunları anlamak için akl-muadd lazım diyor. Tasavvuf ve tarikatın e, yani özünü, mantığını, temel hikmetini anlamadan, anlamadan, anlamadan birimiz hiç hiç samimi bir, bir Müslüman ayağa kalkıp da ya nasıl oluyor ya vesaire vesaire olmaz böyle şey deme cüretini göstermesin, göstermesin, göstermesin bu müşriklerin adetidir bu. Ama geldi anlat ne yapalım ya. Anlamayanın anla, hani anlayışsızlığından biz mi mesulüz peki? Günümüzün mantığı batıya batıya endekste olduğu için ak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 Sen cenab Hakk'ın yerine oturdun sanki, Mevla gelse senin yaptığın tercümeyi ''Akulum, aynen ben de buraya mana verseydim, böyle verirdim.'' diyecek biliyor musun? <gülüyor> Onun için böyle şeylere girerken, titriye titriye titriye titriye peki. Belki kanter içerisinde kalarak, zerre kadar gurur ve kibiri de tevessül etmeyerek bu işlere girmek gerekiyor.